Bismillah, Elhamdülillah Vessalatu Vesselamu Aleyhi Resulillah Vesselamu ve Rahmetullah Evet sevgili arkadaşlar Bugün ahlak dersimizin Güncel nice yönleri olan Aslında çok fazla yaygın olmadığı yüzeysel olarak değerlendirilen bir e, problemini gündeme getirmeye çalışacağım. Hırsızlık İçinizde hırsızlık yapmayan var mı? Ben yapmadım demeye kalkarsanız bugün bile kaç defa hırsızlık yaptığınızı söylersem Kaybı bilmiş olmam. Ama eminim ki farkında olarak olmayarak böyle bir büyük günahı her gün kaç defa işlemeyenimiz yok. Anlatacağım az sonra. Yani hırsızlıklarınızı su yüzüne, gün yüzüne çıkartacağım. eyvallah az sonra evet hem de kaç defa her gün hırsızlık yapmak zorunda bırakılıyoruz veya hırsızlık yapmamak için azami gayret sarf etmiyoruz yalan söylemeyenimiz yok derken hırsızlık yapmayanımız da yok Efendim, hırsızlık, eski Türkçe'de uğrulama derlerdi. Hala Özbekistan taraflarında ne derler? Hırsızlığa uğruluk. Eski dilde uğrulama, uğruluk. Sonra hayırsızlık anlamında belki hırsızlık denilmiş. Hırsız, hayırsız. Hı. Evet. Arapçada hırsıza sarık denilir, lis denilir, yapılan fiile sirkat denilir genellikle veya serika ifadesi kullanılır. Efendim, Kur'an'da hırsızlık kelimesi yani Arapçadaki sirkat kelimesi Bizim hiç önemsemediğimiz bir başkasının konuştuğuna gizlice kulak vermek yani söz hırsızlığı yapmak anlamında kullanılır. Alın size hırsızlıklardan yapmadığımızı zannettiğiniz hırsızlıklardan bir tanesi. De, daha ne hırsızlıklar var bu kadar da iş kalsa diyeceğiz. Hırsızlık şöyle tanımlanır, başkasına ait bir malın mülk edinme kastıyla muhafaza edildiği yerden gizlice alınması şeklinde ifade edilir. Klasik fıkıh literatüründe ise tanımı birazcık daha ayrıntılara yer verilecek şekildedir. Cezayi ehliyeti haiz kimsenin yani bülüve ermiş, yakın akraba olmayan deli filan olmayan, belirli şartlara sahip kimsenin nisap miktarı olan, yani az bir malı değil, belirli bir miktar malı, mütekavvim bir malı korunan ve mal olarak değerlendirilecek manevi bir şey değil de maddi olan bir malı, mülkiyet şüphesi bulunmaksızın yani kendisine ait olma ihtimali ortaklığı bulunmaksızın kendi isteğiyle zimmetine geçirmesi, alması demektir. Tekrar okuyayım, fıkhi tabirle hırsızlığın tanımı, cezai ehliyeti haiz kimsenin nisap miktarı, mütekavvim bir malı, mülkiyet şüphesi bulunmaksızın kendi isteğiyle alması demektir. Efendim özellikle Hanefi literatüründe ve genel olarak mezhepler arasında hırsızlık ikiye ayrılır. Birisi büyük hırsızlık, birisi küçük hırsızlık diye. Bu ceza verme açısından bu tanımlama yapılmak durumundadır. Hemen küçük bir hırsızlıkta bir kimsenin eli falan kesilmez tabii. Eşkıyalık, silahlı gasp ve soyguna büyük hırsızlık denilir. Zorla yapılan daha çok e, işe e, basit hırsızlıklara da küçük hırsızlık denilir genellikle. Eşkıyalık ve gasp suçları cebir, şiddet ve tehdit kullanılarak yapıldığı açıdan e, ayrı bir kategoriye bağlanır. Bir de böyle silah zoruyla yapılmadığı halde yan kesicilik, dolandırıcılık, zimmet ve emniyeti istimal suçları da farklı bir kategoride ele alınır. Efendim hırsızlığa büyük cezalar tarihten beri verilmiştir. Çünkü insanın güveni, itimadı kalmaz ve nice zorluklarla elde ettiği bir malın e, haksız yere bir kimse tarafından e, aşırılması e, devletlerin hep ağır müeyyide koydukları bir Ceza su olan bir suç kabul edilir. Mesela eski İran'da, Sümerlerde, Hamura bir kanunlarında hırsızlığa karşı çalınan malın birkaç katının ödenmesinden tutun da hırsızın öldürülmesine kadar çeşitli cezalar verilir. Hırsızlığın durumuna göre hırsız bu bahsettiğim devletlerin hukuklarına göre öldürülebiliyordu. Efendim, bazı toplumlarda ise tam tersine, mesela eski Yunan'da hırsızlık yapmak, övünç meselesi, bir yiğitlik, bir cesaret sayılıyordu. Uygarlıkta ileri gittiklerinden. Günümüzde de o duruma gelindi tekrar. Eski Yunan zihniyeti yeniden hortladı. Büyük hırsızlar bey oluyor, milletvekili oluyor, bakan oluyor. Efendim, ee, küçük hırsızlar hırsızlığı daha iyi öğrensin ve yakalanmayacak yöntemleri talim etsin diye hapishanelerde eğitim alıyor büyük hırsızlar tarafından. Çıkınca artık daha büyük işler yapıyorlar. Küçük hırsızlar, küçük hırsızlıklar fener ışığında yapılırken büyük hırsızlar, büyük hırsızlıklar ampul ışığında e, yapılıyor. Ee, her din e, hırsızlığı tabi suç sayar. Ee, Ahdiatik'te e, yani bugün Tevrat diye değerlendirdiğimiz ama yer yer e, tahrif edildiğini kabul ettiğimiz e, ama aslına iman ettiğimiz o kitapta on emirden bir tanesi çalmayacaksındır. Tabi e, sonra Kur'an-ı Kerim'in de haber verdiği şekilde Yahudiler kendi toplumumuzdan çalmayacağız. O günahtır. Yahudi, Yahudinin malını çalmaz. E diğerleri diğerleri insan sayılmaz ki malları korunsun, önemsensin. Onlar bizim hizmetçimiz. Malları da bizim içindir. E, anlayışına giderler. E, ehli kitaptan e, niceleri e, bazıları e, kantar kantar e, emanet bırakılsa öderler. Ama bazıları çok küçük bir e, miktar bile bırakılsa e, ödememek için her türlü yolu denerler. Kur'an-ı Kerim'in ifadesidir bu. E, yine hırsızlara verilen ceza e, e, Tevrat'a göre çalan kimsenin malı yoksa, çalan kimse köle olarak e, malı çalınan kimseye hayat boyu hizmet eder, kölelik yapar. Veya köle olarak satılır. Parası e, malı çalınan kimseye verilir idi. Özellikle hırsızlık şabat günü yani cumartesi günü yapılırsa, sebt diyoruz Arapçada, e, bunun cezası çok büyük olur. Genellikle ölüm cezası verilir. Cumartesi günü hırsızlık yapan bir kimse. E, evet. Evet. Yine Roma hukukunda zararı tezmin, tazmin etmekten köle edinmeye hatta öldürmeye kadar e, suçun ağırlığına göre hırsız cezalandırılırdı. E, evet. Eski Türk toplumunda e, hırsız 7 ile e, 700 arasında değişen sopa cezasına e, çarptırılırdı. E, aldığı malın 9 misli para yönüyle 9 misli cezasını öderdi. 1000 lira çaldıysa 9000 lira ödemekle cezalandırılırdı. Türklerin en kıymetli malı at olduğu için at hırsızları genellikle ölüm cezasına çarptırılırdı. Evet. Avrupa'da da 18. yüzyıla kadar e, hırsızlığa büyük cezalar verilirdi. E, bazı organları kesilirdi mesela hırsızları. O hakimin takdirine göre neresi kesilecekse. Evet. Veya damgalanma cezası verilirdi. Sonraları hapis cezasına e, dönüştü. Evet. Araplarda da hırsızlık e, genellikle kötü kabul edilse de hırsızlığa e, kendi kavimlerine ait hırsızlık cezalandırılırdı ama başka bir kabileden hırsızlık yapmak ki daha çok deve hırsızlığı, at hırsızlığı şeklinde olur, açıkta bulunması ve sık sık yapılması hasebiyle başka kavimlerden çalınan develer, atlar yiğitlik, cesaret sembolü olarak kabul edilir, ganimet sayılırdı. Ee, ama dost kabilelerden çalmaksa bir suç olarak görülürdü. Ee, hırsızın eli ilk defa e, Velid bin Muğire tarafından veya e, Abdülmuttalip tarafından e, hırsızın elik kesilme cezasının verildiği tarihte yazılır. Yani peygamberimizden çok önce. E, Velid bin Muğire malum peygamberin çağdaşı, çağdaşıdır. Ve Efendim şeyse Abdülmuttalip de malum dedesidir e, tabi tevrattan e, alındığını veya işte eski peygamberlerden e, devra alındığını görüyoruz İslam'a göre hırsızlığın cezası uzun e, meseleler içerecek öyle önüne gelenin eli kesilme falan durumu yok onu şimdiden söyleyeyim e, bir sürü şartları vardır onu özel bir e, e, gündem yaparak e, teferruatını anlatmaya çalışacağım. Efendim hırsızlıktan genel olarak bahsedeceğim bugün. E, hırsızlık deyip geçiyoruz. Orada biraz durmak gerekiyor. Zaten bugün onun üzerinde duracağız. E, altını efendim izah edeceğim, dolduracağım şekilde hırsızlık çeşitlerinden bazılarını sayayım dolandırıcılık, kağıtçılık, yan kesicilik, ihtilas, yani hileyle bir şey almak, kapkaççılık, vurgunculuk, suistimal, görevi kötüye kullanmak, yolsuzluk, zimmete geçirmek, irtikap, harac, gasp, yağma, sahtekarlık, bir markanın sahtesini yapmak gibi, hiyanet, hainlik, hile, efendim, borcu zamanında ödememek gulül denilen devlet e, malını veya bütün kamu vatandaşlarının malını çalmak kleptomoni dediğimiz bir hırsızlık çeşidi var ki zevk için keyf için ihtiyacı olmadığı halde e, sosyetelerin zenginlerin e, hırsızlığı e, evet kleptomoni deniyor buna İntihal, kendi eseri olmadığı halde bir başkasının yazdıklarını bu benimdir diye piyasaya sunmak veya kamuoyu önüne çıkmak. Yani başka bir eserden çalıntılar yapmak. Ne başlık, şimdilerde herhalde yok tarihe karışan belki çok nadir hırsızlıklardan bir tanesi mezar soygunculuğu. Mezarda özellikle altın dişleri olan, eskiden modaydı. Bazı kadınlar veya erkekler altın diş taktırırdı. Mezarı soyarlar, dişlerini sökerlerdi altını satmak için. Evet. Buna ne başlık denirdi. Ee, yine yol keserek yapılan soygunculuk. Rüşvet. Hırsızlığın bir farklı çeşidi. Tabii kumar. Gönüllü de olsa bir hırsızlık. Bunlar efendim çokça tarihten beri görülen hırsızlık çeşitleri. Günümüzdeki uygulamaları ve günümüzde hırsızlara karşı tavır konularını e, ayrı e, bir madde olarak gündemleştireceğim de demin bir itamda bulundum belki alındınız ya ben hırsızlık yapacak kadar adi bir insan mıyım e, diyenleriniz oldu bu bir iftira kabullenmiyorum ben hiçbir hırsızlık yapmadım diyenlerimiz mümkün ki vardır e, İnşallah öyledir ama bu Herhalde durup dururken kimse kimseye hırsız demez. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla hırsızlık çeşitlerinin ciddi manada bir artış içinde olduğunu, aygıtların artmasıyla hırsızlığın artması arasında doğru bir orantı bulunduğunu söyleyebiliriz. Teknolojik aygıtlar, aletler hem kendileri kolay çalınıyor, düğmesine basınca çalınıyor. Efendim o anlamda değil, hem kolay hırsızlık yapılarak çalınıyor, hem de nice çalmalara alet olabiliyorlar. Sözgelimi sahteleri üretiliyor, taklitleri, benzer altında. Yani teknolojinin ne kadar hırsızlıklara yönelik yarar getirdiğini Hırsızlar çok daha iyi bilir. Toplumun batıllaşmaya başlamasından sonra e, nice hırsızlıklar e, ilave oldu. Söz gelim eskiden yan kesicilik bu kadar e, çeşitleri olan bir husus değildi. Ne tür e, akla gelmedik hilelere başvurarak e, yan kesicilik yaptıklarını kimi zaman duyarsınız, kimi zaman ee, anlatanlar olur tabi daha büyük hırsızlıklar var adına hortumculuk filan denilen veya bankaların içini boşaltma devlet kurumlarındaki yolsuzluklar gibi yol yaparak yolsuzluklar yoldan yolunu bulmalar gibi insanları yolmalar gibi e, akla hayale gelmedik yolsuzluklar, zimmetler, istimaller kötüye kullanmalar söz konusu. Bunların yanında teraziden, metreden, gramdan çalmalar, malzemeden çalmalar, e, müteahhitlerin demirden, çimentodan çalmaları. Efendim, e, işte çalışanlar işten, vakitten kendisine emanet edilen işi zamanında yapmamak için kaytarmak denilen, arazi olmak denilen şekilde patronun parasından bir nevi çalmış oluyor. Efendim, tabii patron da aynı düzenin insanı. O da işçinin hakkını teri kurumadan vermediği için yer yer e, sigortasını yaptırmadığı için yer yer piyasa şartları veya devletin asgari ücreti diye yetmeyeceğini ihtiyacını karşılamayacağını bile bile hak ettiği paradan maaştan çalma gibi işçinin hakkını gasp edebiliyor o da benzer bir hırsızlık içinde bulunabiliyor Çalınacak şey ve fırsat varsa iş yerinden işçiler rahatlıkla çalmayı biliyor. Patron da onların hakkını çalıyor. İşte böyle patrona, böyle işçi deniliyor. Aynı düzenin veya düzensizliğin iki kardeşi. Yani patron ve işçi. Kardeş kardeşi kazıklar mı? Efendim Zaman 20. asır, 21. asırsa yerde Türkiye ise tabii ki evet. Zaten halk da öyle demiyor mu? Kardeşine bile güvenmeyeceksin arkadaş. Nasihat. Efendim babana bile mi diyorlar? Tabii sen babana güvenmezsen baban sana ne kadar güvenir? O da ayrı bir şey. O da evladına güvenmeyeceksin diyor. Evet ve böyle güvensizlik içerisinde kim kimin nesini çalacak herkes tereddüt içinde yaşıyor biz bu hırsızlık çeşitlerini sayarken hayat durmuyor kim bilir ne yeni çeşit adını bilmediğimiz hırsızlıklar icat ediliyor ülke soygun yerine dönmüş söz gelimi Arazi mafyaları var, arazileri çalmalar, çırpmalar, plan üzerinden oynamalar, kadatro vesaireleri, ayak oyunları. Orman arazisini iç etme mi derler, kendi mülkiyetine katmalar, özellikle Anadolu'da. Buralarda da bir zamanlar gelmişler, ormandan bir arazi veya sahipsiz kabul ettikleri bir yerde Burası benim diye çevirmişler veya arazi mafyalarına biraz bir şey vermişler. Tapu mapu zaten kim istiyor? Derken gece kondu gibi bir şey yapmış, olmadı biraz büyütmüş. Sonra yasak masak denilmiş, bu arazi benim demiş. Sonra bu ar arsalar kıymetlenmiş, arsa fiyatına üzerine bina edilen on katlı binanın yarısı onun olmuş hepsi aslında çalmaya, çırpmaya dayanan bir durum. Ee, ülke soygun yerine dönmüş. Halkın emeği çalınıyor, insanların ekmeği çalınıyor gramajla oynanarak. Terazi, işte söz gelimi 350 gram ekmek tartacakken her ekmekten 20 gram çaldığı mı fırın sahibi görüyoruz toplam 100 ekmek yapıyor. Yani herkesten biraz biraz çalarak. Evet. Süte su katan sütçü e, neyi çalıyor? Sütün e, kalitesini çalıyor. E, mal üreten malın kalitesine e, e, ne yaparak olumsuz katkılarda bunlara kaliteden çalıyor. Efendim insanların zamanlarını çalıyor nice insanlar. Söz gelimi belediye otobüsü saatinde gelmediği için nice insanın e, vaktini, zamanını çalıyor. Duraklarda nice insanın vakti, ömrü heba oluyor. Meşhur bir e, hikayedir. E, batı'da bir profesör ders anlatıyormuş. İşte doğu şöyledir, batı böyledir diye anlatıyormuş. Talebenin bir tanesi kalkmış hocam. Dünya yuvarlak. Doğu dediğin yer neresi? Batı dediğin yer neresi? Yani bir çizgi yok ki oradan sonrası doğu olsun. Oranın işte güneşin battığı yere doğru olan batı olsun. Yani bulunduğumuz yerin doğusu ise 500 kilometre doğuya doğru gitsek o zaman dün doğu dediğimiz yere batı diyeceğiz. Neresidir hocam doğu? Neresi batı? Profesör cevap vermiş Doğuya doğru gidin Güneşin doğduğu ülkelere doğru Nerede e, Otobüs garajlarında e, Tren istasyonlarında Çokça bekleyen insanlar var İşte oralar dolu, doğudur Aslında e, Tam tersi olması gerekirken Maalesef bir vaka Avrupa'da Genellikle şehirler arası yolculuk e, trenlerle yapılır. Saat söz gelimi 15-22'de tren saati ise 23'de kalktığı çok nadirdir. 15-22'de tren kalkar. Yani bir dakika geçikmesi çok mu çok nadir bir şeydir. Kaçta varacak? 16-13'de. 16-13'de de gittiği yere varır. Çok istisnadır. Bir iki dakika gecikme. Biz esas vakte e, uymalı ve vakitten hiç çalmamalıydık. Vakiti nakit olarak kabul eden e, bir zihniyete sahiptik. Ezan, söz gelimi Ramazan'da iki dakika, bir dakika önce okunsa veya insan ezan okunmadan, vakit girmeden bir iki dakika önce orucunu bozsa, açsa bütün günkü ibadeti geçersiz olacak. Böyle bir dakik, böyle bir vakit e, bilincine sahip olması gerekiyordu insanımız. Namazlar tam vaktinde eda edilecek veya ezanlar okunacaktı. Ramazan öyle. Yani takvim bilinci, dakika bilinci, Ramazanla, saatle, namaz vaktiyle, e, daha insanların saati bilmediği zamanlarda bile uyguladıkları bir durum arz ediyordu. Her dakikanın hesabını sorulacağını bilen bir bilinç vardı ecdadımızda. Ama şimdi beş dakika der genellikle on beş dakikayı hesaba kat da belki yirmi beş dakika demektir o. Yani zamanın kıymeti yoktur. Ne olacak canım bir, bir on dakika geç kaldıysak yani. Trafik. Kolay suç atılacak bir kendini savunamayacak nesne. Evet. Hangi düğün, hangi toplantı zamanında başlamıştır? Düğünlere herkes yarım saat geç gider çoğu insan. Vaktinde giden bir insansa cezalandırılır. Bekle zamanında geldin ha. Suç işledin. Vaktinde geldiğin için yarım saatin gitsin. Otur boşuna. Patla canın sıkılsın. Yarım saatse iyi. Belki bir saat. Geç gelenler de ödüllendirilir. Aferin geç geldiniz. Bak sizi bekledik biz. Geç gelesiniz diye. Geç başlatıyoruz sizi önemsediğimiz için denilir. Evet. Dolayısıyla herkesin vakitleri çalınır. Ne olacak canım? Vakit sanki parayla mı? Halbuki paradan çok daha kıymetli. Para vakitlerle elde edilir ama vakitler parayla elde edilmez. Parayla satılan alamazsınız vakti. Daha kıymetlidir çünkü. Evet, şoför olup da başkalarının hakkını gasp etmeyen, hakkını çalmayan bir tane şoför bulalım aramızda. Efendim 10 saniye kazanacaktır, oradan girer, önüne geçer, burnunu koyar, efendim ne bileyim yan yoldan gider, yani bir şeyler yapar bizim insanımız bu. Bu göze açıklıktır, uyanıklıktır, işini bilmektir, öteki ise enayiliktir. Tabi helallık da dilemez, şoför kalksın arkasındaki arabalardan tek tek helallık dilesin veya bir minibüs geç geldiği için, geç kalktığı için insanlardan helallık dilesin. Otobüse veya dolmuşa bir şişman adam veya keyif ehli bazen. Ee, bir buçuk kişinin oturacağı yere oturur. Öteki adam da sıkışıp artık büzülür. Yarım porsiyona düşer. Ee, yani düşünmez ki başka birinin hakkını çalıyorum. Oturacağı yeri gasp ediyorum. Şöyle bir endişim. Çok rahattır. Evet. kadınlar, kızlar erkeklerin Müslümanca sokağa çıkma haklarını çalarlar. İbadet bilincini yok ederler. Efendim, gözlerinin korunması yönüyle haklarına, hukuklarına tümüyle hırsız gibi müdahale ederler. Efendim askerde şu kadar süre askerlerin ömürlerinden çalınır. Okulda zihin ve gönüllerinden çalınır. Sınavda bazı öğrencilerin çalışmalarının çalındığı, haklarının gasp edildiği olunur. O talebeler de tabii kopya çekerek hakkı olmadığı şeyi elde ederek başkasının bilgisini çalar veya notunu çalmış olur efendim işte okullardaki daha önce katsayı mat sayıyla bir sürü şeyler çalınır. Kızların başörtüsünden de öte hayalları iffetleri ardları, namusları çalınır. Yani Müslümanların nice hakları, değerleri çalınır vakıflar denilen e, resmi yapı e, nice Osmanlı'dan beri vakfedilen e, camilerin, medreselerin mülkiyetini çalar gasp eder efendim e, Düzen daha nice yollarla e, vatandaşın e, hakkını gasp eder. Söz gelimi haksız vergilerle karınıza ortak olarak e, size e, hırsızlık yapmayı mecbur eder. Kendi malınızı çalarsınız, yok sayarsınız, saydırırlar. İşte bu tür gerekçelerden yola çıkarak düzene hırsız düzen diyenler mi suçludur? Yoksa düzen mi suçludur? Hırsız düzen diyen eğer suçluysa devlet sırrını ifşa ettiği için mi suçlu kabul edilecektir? Devlet sırrı, devletin çalması, çırpması bütün millete duyurduğu için sırrı ifşa ettiği için mi hırsız düzen diyen suçlu olacaktır? Ha eğer e, kasetlerin e, ses kaydını eğer doğru kabul ediyorsanız hırsızlığın ne boyutta olduğunu, hani baş çalan filan tabiri edilmeye başlandı. Devletin en e, tepesine kadar nasıl hırsızlığın yaygınlaştığını e, internetten görüyorsunuzdur herhalde. Evet. Hazine arazisi de, arazi denilen yerlerin çalınması. Söz gelimi bir örnek vereyim. Bizim e, evin orada e, yola doğru olan bir bina var. E, macerasını 3-5 sene önce daha hepimiz bütün mahalleli biliyor. E, orası e, toplu konut arazisi olarak e, birisi bir yerlere sattı, birine sattı. Ee, e, toplu konutun dışına iki tane bina koydular. Bir tanesi burası yeşil alan dediler. Bizim binanın tam karşısında ki bina Gülizar apartmanı. Burası yeşil alan dediler. Burayı satamazsınız. Toplu konutun alanının dışına çıkarttılar. Arka tarafı toplu konut. Ee, adam satamadı. Yeşil alan belediyenin şeyi. Sonra belediye onu bir iki ay geçmeden kendisi bu arsa olarak bir başkasına sattı. Onlarda birkaç gün sonra bir cemaat ehline sattılar. Orası da işte komşumuz oldular o şeyler. Yani belediye bir vatandaşın arsasını bir kısmını diyor ki burası yeşil alan sattırmam, plan filan şey vermem neydi? Parsel filan yaptırmam. Sonra belediye kendisi yaptırdı. Onun yanında caddeye doğru olan bir bina daha var. Orası da altından şey geçiyordu. Dere. Dereyi kapattılar. Derenin üstü. Derenin üstüne hiç bina yapılır mı? E, toprak tümüyle ne olmuştur? E, gevşemiştir. İşte sonra derenin üstünü belediye Dereyi kapattı. Derenin yolunu şey, kanalın yapısını yola doğru verdi. Yerini değiştirdi. Bir boş arsa çıktı dere üstünde. Onu da sattı. öyle. Belediyenin yaptığı küçük bir şeyden bahsediyorum. Tabi bunlar hırsızlık şeyine girmez. Kimse böyle bunu yaptı diye hırsız filan demez. Belediyenin veya e, suçlamazlar. Evet. Karşımızdaki e, boş yer e, ki orman arazisiydi. Karşısında kaç tane bina yapıldı. Ve e, bizim mahalleli bilir ki e, bir senede iki senede bir tel örgü değişirdi yerleri. Bahçesini tel örgüyle çekmiş. E, yani senede bir iki metre, üç metre ormana doğru tel örgü yürürdü. Yürür. Bazen böyle arsa genişleyi veriyor. Kendiliğinden. E olur ya bir bakıyorsunuz bir sabah tel örgünün yeri değişmiş. Boş nasıl olsa. Evet. Böyle 10 metrelik bahçesi varsa şimdi 80 metrelik bahçesi var vatandaşın. Tabii kimsenin değil ama herkesin. Tabi elektrik çalmalarını ayrı bir dosya halinde belki gündeme getirmek gerekir. E, miktarı ciddi boyuttadır. Yani elektrik üretiminin şu anda biraz azaldı. %12'si e, parası ödenmeyen e, kaçak elektrikle alakalıdır. Kaçak elektrik kullanan kimse e, devletten filan çalmıyor. Zaten devletinde değil. Ee, özel elektrik dağıtım şirketleri var onların. Ve onlar da mahalleliye dağıtıyor çalınan elektrikleri. Faturalarda hep e, o miktar vardır. Şimdi yüzde kırk civarında, yüzde elliye yaklaştı diyorlar. Ee, sadece e, elektriğin dışında ödene, ödediğimiz vergiler, bilmem ne e, özel e, ödemeleri ve e, yüzde on iki civarında da Elektrik çalanların e, çaldığı e, ücretin bizim faturaya yansıması. Nasıl helallık dileyecek bu insanlar? Binlerce, on binlerce insanın cebinden elektrik parasını çalıyorlar. Yani elektrik e, faturası ödemedikleri için, sayaçta oynadıkları için, hileyle e, elektriği ucuza veya bedavaya getirdikleri için özellikle güneydoğu Anadolu'ya gidiyorum. E, Urfa'da yüzde 62 yanlış hatırlamıyorsam e, kaçak elektrik kullanma oranı yani yüzde 38'i ancak e, şey veriyor. E, en fazla Urfa'da olduğunu zannediyorum. Yüzde 62 veya yüzde 64. E, notlarım da var. E, kaçak elektrik kullanma oranı. Yani adam üç tane klima koymuş bir salonuna. Nasıl olsa bedava, yaktığı elektrik falan yok. Elektrik ocağı kaç tane? Onlarla ısıtıyorlar. Evet. Devletin malı deniz yemeyen domuz. Bir de halalla uğraşayım diyenlere domuz demeye kalkıyorlar. Efendim devlet İslam dışı devlet. İslam dışı devlet diye bir kimse kafir veya o kimse tüzel kişilik içerisinde bir grupsa onun malını çalmak nereden caiz oluyor? Bunu ayrı gündeme getirelim e, mümkün ki. Evet. Devletin malının çalınıp başkalarına peşkeş çekilmesi ayrı bir hırsızlıktır devlet arazisi bizim binanın karşı tarafları biraz daha ilerisi e, evlendirme dairesi ve ondan sonrası e, 55 sene mi 95 seneliğine mi e, devlet arazisi e, hazine arazisi deniliyor oralar şeye verdi e, işte sabancılara verdi e, devlet hiç şey almadan neydi ücret bedel almadan karfursa e, oldu orası bedava sonra bankalar buraya gelsin bankalara verdiler genel merkez yaptılar karfurun e, arka taraflarını yola doğru olan yerleri yani gariban banka belediye e, acıdığı için merhameti bizim adımıza e, acıdığı için bankaların merkezlerine Bedava o arsaları verdiler. Bedava verilmiyor da işte efendim 95 yıllığına veriliyor. Sanki 95 sene sonra hadi çık diyecekler. Evet. Kim kimi çıkartmış böyle? Bunlar da böyle gariban insan ev yaparsa gece kondusunu başına yıkarlar. Ama öteki türlü bedava arsayla zenginlere ümmetin malı peşkeş çekilir. Evet. Eski insanımız ne yapardı biliyor musunuz? Bir katlı komşusunun evi varsa yanına iki katlı ev yapmazdı. Komşumun güneşini çalmayayım diye. Onun güneşine engel olmayayım. Evim ona gölge etmesin diye yanındaki komşusunun evinin yüksekliğinden daha fazla yüksek ev yapmazdı. Onun havasını, güneşini, rüzgarını kendisinden hesap sorulacak diye değerlendirirdi. Komşusunun evinden daha yüksek ev yapmayan güneşine engel olmamak için bir, o zaman faziletti, normal yapılan bir adetti, uygulamaydı. Şimdi, Herhalde Kemal Sunal'ın filmlerine konu olunacak bir enayilik olarak gösterilir. Bugünün insanına göre. Artık bu tür hassasiyetler bile takdir edilmek yerine enayilik olarak değerlendirilir. Çalmaların, çırpmaların çoğu da açık gözlülük, iş bilirlilik. Hani bir zaman başbakan öyle diyordu. Benim memurum işini bilir. Nasıl işini biliyor? herkesin bildiği gibi. Evet. Evet. İnsan sağlığı çalınıyor gıdalarla, efendim hava kirliliğiyle, egzoz gazlarıyla, sigara dumanlarıyla daha nice unsurlarla. Sağlığın çalınması basit bir şey midir? Farkında olarak olmayarak biz de başkalarının sağlığını çalıyor muyuz? Sağlığımız çalındı. Nereye gideceğiz? Hastaneye. Hastane hiç lazım olmadığı halde döntgen ister, tahlil ister, bilmem ne ister, özel hastaneye gittiyseniz bir hasta değilsiniz, bir yolunacak müşterisiniz. Doktor farklı bir sürü ilaç yazar. Avrupa'da parasetamol dört adet efendim şu taneyle hap yazarlardı. Ve başın ağrıyorsa işte bir ağrı kesici. Git o da tekrar edeyim tane olarak hapın tane olarak dört tane beş tane altı tane hap yazardı doktor. Şimdi iki kutu yazıyor. Bir kutu yazıyor. Bazı kutularda on tane filan bazı kutularda elli tane hap var. Ne olacak? İsraf. Üç gün beş gün kullanıyor insan. Bazen kutusu açılmamış haplar bulunuyor evlerimizde. Tarihi geçmiş. Yani bunlar ayrı bir durum. Yani pahalı haplar veya devletten daha fazla kar edeceği, daha fazla para alacağı ya da ilaç firmalarının reklamını bol yaptığı ilaçlar yazılıyor. Bazılarınız bilir, benim karın boşluğumda bir alet var ağrılara yönelik, kabloları filan var. İlk taktırdığımda 30 bin dolardı ki 20 sene oluyor aşağı yukarı ee, şimdi 50 bin dolar filan alet sadece pili 12 bin dolar idi. Ee, her neyse hastaneye gittiğimde doktor dedi ki yani ilaç firması bundan her iki hastaya takan doktora bir araba veriyormuş Avrupa'da bizim burada vermiyorlar ilaç firması bu alet ihtiyaç var yok iki hastadan iki hastaya takarsa doktora bir araba veriyor. Gel de doktor olup da yani senin bu alete ihtiyacın yok demesin arabası olmayan veya arabasını değiştirmek isteyen doktor. Efendim hediye veriyor. Bir şey yok ki. Yani hediye veriyor. İlaç firmaları, doktorları sık sık efendim Varşova'ya, Köln'e, Lüksemburg'a, Tahran'a bir konferans için doktorları davet eder. Üç gün, dört gün, beş gün en lüks otellerde misafir eder. Oraların turistik yerlerini gezdirir. Arada bir iki saatte konferans koyar. Davet etmesi işte ilmi, tıbbi bir konferans içindir. Bütün masraflar ilaç firmasındandır küçük bir ricası vardır. Kendi ilacını işte çok faydalı olduğu için hastalara tavsiye etmesi. Evet. Dolayısıyla bir sektördür. Sağlık alanında veya başka alanda hırsızlık. Her kurumun kendine göre aslında bir hırsızlık şebekesi var mı var. Efendim cumaları İmamın elindeki ve dilindeki hutbeler çalınır. Hakkı gizleyen vaiz bir çeşit hırsızlık yapar. Allah'ın dinini çalar. Hak'tan, hakikatten çalar. Hacca gidenlerin parasını 3-5 ay önce e, alıp bankaya yatırarak faizini alan devlet ve diyanet, hacıların parasından daha önemli olan sevabını çalar Suudi Arabistan'da hacılardan toprak bastı vesaire adıyla bu soyguna ortak olur Suud kralına birisi öyle demiş, meşhur ifadedir bilirsiniz, Suud'da şeriat var demişler o saatte öyle demiş, Suud'da şeriat varsa evvela kralın kolunu kesmek lazım en büyük hırsız o ümmetin malını parasını çalıyor Petrol şirketleri Aramco adıyla Amerika Arap şeyi ortaklığı adıyla bir konser konser konseryum tarafından ne yapılıyor? Kullanılıyor. Yani Amerika ile Suud Kralı ortak. Petrol sanki bahçesinden çıkıyor. Her taraf onun bahçesi. Moda adlı bir maske takarak çok sayıda farklı iş alanı bir nevi sektör oluşmuş. Yolunacak kaz veya kız arıyor. Genç erkeklerin hayalarını Müslümanca sokakta, çarşıda yürüme hakkını çalmaya çıkan genç kız ve kadınlar aslında ava giderken avlanıyor. Nelerinden mahrum bırakılıyorlar. Yazık aslında eteklerinin yarısını kesip çalmışlar sokaktaki kızcağızların. Hiç acıma yok bu hırsızlarda. Nice kadının, hatta bluzlarının alt taraflarını, tişörtlerini bile kesmişler. Gariban kızlar göbeklerini bile kapatamıyorlar. Zavallı, çalınmış her şeyleri. Evet, aslında eteklerden önce kızlarımızın hayalarını, iffetlerini, namuslarını, ar duygularını çaldılar çalanlar. Gönül hırsızı gençlerin karşı cinsin gönlünü çalması güzel bir hırsızlık olur mu bilmem ya da hırsızlığın güzeli olur mu bilmem ama bu çalmaları efendim gönül hırsızlığı adıyla bile ifade etmek hırsızlığı sevdirmeye gönle koymaya yönelik bir durum olması açısından problem ha, ne tür hırsızlıklar var İnsanın içindeki organları çalmaya kadar varan organ mafyası var. Adama uyuşturucu veriyorlar veya bir parkta, bahçede biraz gariban saf buldukları bir adama veya normal bir kimseye yaklaşıyorlar yalnız başına ise ee, efendim içine kuvvetli bir uyutucu veya uyuşturucu kattıkları gazoz ikram ediyorlar veya fanta neyse. Sonra adam gözünü açınca bir evde ıssız bir meydanda gözünü açıyor bir parkta gece vakti. Cebinde veya yanında bir şey, kağıt. Acele hastaneye git filan diye bakıyor ki vücudunun bir parçası kesilmiş, dikilmiş. Organın bir tarafı alınmış bir organı. Ölmezse şansına dua ediyor. Hiç olmazsa bir parçamı almışlar, diğerlerini sağlam bırakmışlar diye. Böbreğin bir tanesi gitmiş. Evet. Böyle organ mafyaları var. Çocukların ya da ölülerin organlarını çalmaktan, çalıp pazarlamaktan çekinmeyen bir mafya. Bundan daha feciisi çocukların fıtratları, iffetleri, iman ve ahiretleri çalınıyor. Ve bazen hırsızlarla baba işbirliği yapıyor. Hırsızın eline kendi evladını kendi teslim ediyor. Al bunun imanını çal, fıtratla alakalı güzelliklerini çal. Hırsızsın ben biliyorum, çok iyi, mahir bir şekilde çalarsın yavaş yavaş çal çaktırmadan al bu çocuğu değiştir yerine benzer bir başkasını ver sana benzesin ondan sonra bana benzemesin bir müslümana benzemesin diyor insanların onurları hakları özgürlükleri çalınır müslümanca yaşama hakları sadece Allah'a kulluk yapma özgürlükleri gasp edilir hırsız demek, eli uzun demek. Şimdiki hırsızlık kurumlaştığı için elleri o kadar uzun ki ta Ankara'dan Hakkari'nin köyüne uzanabiliyor. Ta gönlüne ve kafasına uzanıp onları boşaltabiliyor. Televizyonla, dizi dizi dizilerle, işte maç hastalığıyla, yok altılı ganyan, yok sekizli onyan, ne bileyim iddia, ne bir sürü milli piyango. nasılsa milli evet piyango milli dini demek biliyorsunuz ve insanlar ne yapılıyor bunlarla zihinleri çalınıyor ceplerindeki paralar çalınıyor ve en büyük hırsızlıklardan bir tanesi faiz herkesin cebinden devamlı paralar çalınıyor paran duruyor ama alım değeri, alım gücü azalıyor. Enflasyon diyorlar adına. Bu ay enflasyon yüzde iki ise paranın yüzde ikisi çalınmış demektir. Kimler tarafından? İşte rantiyet tarafından. Sabancılar, işte koçlar, cinerler, bilmem neler. Biraz da devletin katkısı halkın sevgisi, tepkisi, buzu sevdası, davası, umudu, idali, hedefi, aklı, mantığı hep çalınmış, çalınıyor insanlarımızın şarkısını, türküsünü, sanatını, edebiyatını, zevkini, eğlencesini, örfünü, edebini okulunu, camisini, insanlığı, müslümanını Müslümanlığı, kalemini, dilini, dinini, imanını, insanı insan yapan tüm değerlerini de çalmışlar, çalmaya devam ediyorlar. Bize hırsız var deme hakkını bile vermiyorlar. Bu hırsızlıktan ne kadar camilerde bahsedildiğini, diğer alanlarda bahsedildiğini gördünüz yani hırsız var deme hakkımızı bile çalmışlar. Evet. Ve herkes biliyor, herkes sürpriz olarak karşılamadı işte neyi, son günlerdeki e, yolsuzluk iddialarını. E çalsınlar canım, ne olacak yani. Diğerleri daha fazlasını çalıyor. Çalıyorlar ama hiç olmazsa iş yapıyorlar. Vatandaş gayet pişkin. Çalmayan mı var yani? Çalıyorlar ama az çalıyorlar hiç olmazsa. Evet. Sanki şarkı türkü çalınıyor. Gayet doğal. Evet. Bir hırsız olmayan çalan varsa sabah namazına kaldıran saat çalar ama hırsız demeyiz. Evet. Ve çocuklarımız çalınıyor her şeyden önce. Ahlakımız, imanımız, Müslümanca yaşayışımız. Eskiden Araplar çocuklarını diri diri toprağa gömerlermiş. Bugünün insanı oğlan kız demeden çocuklarının dünyasını değil ahiretini gömüyor. Evet. Onlar sadece dünyasını yok ediyorlardı. Günahsız olarak ahirete gidiyordu çocuklar. Ya şimdi çocukların değerleri tümüyle çalınıyor her şeyleri. Ahiretleri çalınıyor. Evet. Düzen tarafından nice hırsızlık, teşvik görür. Benim memurum işini bilir der gibi. Yolunu bulmak deyimi artık yoldan çıkmak anlamında kullanılıyor. Kolay kolay yola gelmez Allah'a teslim olamayan bu insanlık. Yolunu bulmak için halkı yolmanın yolu çoğunlukla yol yapımlarında rahat görülür. Yol inşaatlarının bittiği şeyler arası yoldan yolunu bulmak hırsızlık için bir yol olur. Çünkü ihaleyi verenler işte en büyük hırsızlıklarla baş başa kalırlar. Yani ihaleye fesat karıştırmak denilen e, ve sık sık artırılan e, bir sürü yolsuzluklar. Seçimenceler hep kaldırımlar değiştirilir. İndirim olur, kaldırım olur, boyanır vesaire. Niye e, belediye o vesileyle kendisine oy şey? yardım edecek zenginlerin e, finansını gerçekleştirir. Onlar da seçimlerde onları görecektir. Evet. Yani sadece yol kelimesiyle bile Türkçe'ye yerleşen yolsuzluk çeşitlerini e, herhalde saymakta zorlanırız. Evet. Artık e, Kavramlar da değişir. Köşeyi dönmek gibi ifadeler hırsızlığı cazip hale getirilir. Eğer gerçekten hırsızların elleri kesilseydi bey denilen, zengin denilen, A denilen insanların kaç tanesi çolak olmadan sağlam elleri kalırdı. Halk arasında hırsızlık kelimelerine argo olarak takılan atlar onlar bile ne kadar fazla. Dikkatimi çekti, araştırdım argo sözlüklerinden. Halk hırsızlık açısından özellikle biraz Külhan Bey insanlar şu atları takmışlar. Anaforlamak, araklamak, aşırmak, aşıramento etmek, bomba patlatmak, cebellezi etmek, Gelberi etmek, hasıra sarmak, hasır etmek, hortumlamak, kaldırmaz, kaldırmak, kaporoz etmek, kerizlemek, omuzlamak, panduflamak, sırıklamak, taramak, tavlamak, tırtıklamak, tokatlamak, tüydürmek, üç kağıt açmak, yolmak, yolunu bilmek, bulmak, yürütmek, zula etmek, yeter değil mi? Bazı kelime ve deyimlerin de anlamı hırsızlığı dolaylı yoldan teşvik edecek şekilde değişti. Açık gözlük, uyanıklık, yolunu bulmak, işin raconu, keriz olmamak, saflığı bırakmak, enayileşmemek gibi nice kelime ve deyim, kimi insanın dilinde hırsızlık gibi, sahtekarlık gibi konular için kullanılır. Beyni ve gönlü soyguna uğramış halkta bu soygun için gerekçeler üreten deyimler üretir, ya da üretilmiş bu deyim sakızlarıyla desteğini sürdürür. Biraz da imrenerek şöyle der mesela. Parayı domuzun bo parayı domuzun boğazına takmışlar da domuzala diye çağırmışlar. Ağlık özendirilir televizyon dizilerinde. Onun da gönlünde ağlık yatmaktadır garibanın. ne yapsın? Hırsızlık yüz karası mıdır? Akçesi ak olanın bakma yüzünün karasına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 zenginlik azgınlık demek değildir ama parasızlık adama her şeyi yaptırır parayı veren düdüğü çalar diye Nasrettin hocayı bile kapitalist yapar efendim parayı vermeyende düdüğü hırsızlayıp çalar demek ki paran kadar konuş denilir İnsanların kıymeti inancına ve davranışlarına göre değildir İnsanın kıymetini cebindeki parası belirler Kıymeti bilinmeyen veya önemsenmeyen kişi için kaç paralık adam diye olumsuz cevap istenerek sorulur. İnsanın yüreği ve ciğeri bile kasap vitrinlerindeki gibi parayla değerlendirilir. Ciğeri beş para etmeyen adamlar vardır mesela. Netice olarak muhataplara da kendisini örnek almaları için tavsiyelerde bulunur O yüzden uyanık olmak lazımdır. Kazın geleceği yerden tavuk esirgenmemelidir.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 Evet. Evet, milli dini demektir. Milli marş gibi milli olan piyangoya diğer şans oyunlarına efendim bu atları verenler, kumar çeşitlerini bunlara ilave edenler, halkın hırs ve hayallerini sömürüp paraya çeviren kumarbaz devlete mi geçimden başka bir şey düşünemez hale getirilip iman ve ahlaki değerlerinden çalınan kurban garibana mı daha çok kızmak gerektiğine nasıl karar vereceğiz Müslümanlık, haram, imtihan, cennet, cehennem onlar da ne demek kaç para eder karın mı doyurur bunlar masum ve mübarek atlar da alet edilir kumar ve soygunlara at yarışlarına her hafta yatırılan umutların, paraların mutluluktan çalınmaların hesabını kim tutacak Evet, Toto, Loto, sayısal kazı kazan gibi cadı kazanlarına her ay yenileri ilave edilmeye çalışılır. Televizyon kanalları da soyguna yarışma, para dağıtıyoruz maskesi takarak halktan alıyor, çalıyor değil ona veriyor görüntüsünü sihirli kutu sayesinde gözünü boyadığı halka hizmet adıyla katılır. Halka hizmettir. Hizmette sınır ve sinir yoktur. Hatta halka hizmet, Hakka hizmettir diye vergilendirilmiş her türlü haram paranın kutsal olduğu gibi soyguncu devlete itaatin ibadet olduğu gibi hutbelerde nice böyle inciler döktürülür. Altındaki koltuktan elindeki yetkiden dolayı muhataplarının kendisine itimat etme cesareti göremeyeceğini bildiğinden kendileri kendi çıkarları doğrultusunda makbuz satmak, davetiye veya bilet satışında bulunmak, yardım almak Türkiye usulü değişik rüşvet ve soygun çeşitlerindendir. Okullara kağıt yaptıranlar daha önce işte mecburi bağış, emniyete işi düşenler işte emniyetin ihtiyacı olduğu düşünülen şu kadar kağıt üç kağıt mı e, almak zorunda kalırlar.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 Hiç yapmayız biz böyle hırsızlığı. Yapar mıyız? Göz hırsızlığı denir. Kur'an öyle ifade eder. Kulak hırsızlığı, göz hırsızlığı. Hain bakıştan bahseder. Allah anlamıyor mu o bakışın altındaki niyeti? Hırsız bakış. Helal ölçülerinin dışına çıkmak. Zekatını vermeyen ya da eksik veren her zengin hırsızdır. Bellik bir kısmını fakirlere, mahrumiyet içindekilere ve isteyen gariplere ulaştırması için Allah'ın kendisine emanet olduğu, emanet olarak verdiği fakirin hakkı olan mal ve parayı hak sahiplerine vermediği için hırsızdır. Onlar emanet olarak verilmişti fakirin hakkı olsun ona verilsin diye. Hatta fakir halkı nasıl kandırıp etkileyerek ihtiyacı olmadığı halde mal almaya mecbur etmesi de ayrı bir hırsızlık kabul edilebilir. Malın fiyatlarıyla istediği gibi oynayarak fahiş fiyat biçerek yüksek kazanç için her yolu deneyerek insanlara paralarını insanların paralarını kapmak kapitalist düzenlerde uyanıklılık ve akıllılık kabul edilse de İslami ve insani açıdan değişik bir hırsızlık çeşidi olduğu Rahat söylenebilir. Reklam başlı başına bir soygun aracıdır. Evet, pazarlamalar, süpermarket hileleri modern hırsızlık çeşitlerinden sayılabilir. Fıkralardaki baba hırsız tuttum diyen insan gibi aslında hırsız fakirin yakasını yakalamış, onu bir türlü bırakmıyor. Fakir halk hırsıza para kaptırmadan kolay kolay yaşayacak bir yol bulamaz en tehlikeli hırsız da dost görünümüyle yaptığını hizmet diye sunan ve insanların itimadını çalan hırsız değil midir evet kulak hırsızlığı, göz hırsızlığı başka bir hırsızlık çeşidi evet Ve işte insanların gizli durumlarını, özel konuşmalarını, belki aile mahremiyetlerini bile dinleyen devlet veya devletin içindeki çetelerin özel hayat hırsızlığı. Devletin silahlı güçlerin de yönlendirmesiyle iletişim araçları, internet erişimi, telekomünikasyon gibi hassas konularda Siyonist Yahudi firmalarına işi ihale etmesi, İsrail'le onun istihbarat teşkilatı Mossad'la işbirliği yapmada sakınca görmemesi, uluslararası boyutta ve tüm halkın haberleşme özgürlüğüne darbe vurarak kulak hırsızlığını gerçekleştiriyor veya göz hırsızlığını. Mail yazıyorsunuz, face'e giriyorsunuz, bir yerlerde depolanıyor sizin nereye girdiğiniz, ne yaptığınız, ne yazdığınız. Yani bunlar hırsızlık değil mi? Evet, kaçamak bakış anlamında bakış hırsızlığı, yani müsarekatun nazar denilmesi, üzerinde düşünülmesi gereken farklı bir hırsızlıktır. Bu haram bakışlardan röntgenciliğe, gizliyi araştırmaya yönelik tecessüse kadar uzanan bir göz hırsızlığıdır. Artık bu, bu tür göz hırsızlığı uydular kullanılarak başta ABD olmak üzere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 Bunlardan bir tanesini örnek vereyim. Çok meşhur bir yazar, hepiniz mümkün ki kitaplarından bir kısmını okumuşsunuzdur. Veya çok iyi tanıyorsunuz, hakkında lehinde şahitlik yaparsınız, söylemeyeceğim ismini. Gazetede makalelerini okumuşsunuzdur. Bir gün bir gazete geçti, pek gazete almayan bir insanım. Aa, benim yazım bu. Bir makalede çıkıyor baştan sona hiç değişen bir şey yok ama falan yazarın makalesi Allah Allah nasılsa olmuş bir yanlışlık sonra bir başka gün aynı durum sonra küçük bir araştırma 20-30 kaç tane yazılarım onun makalesi olarak gazetede çıkıyor eh, bazı vakit bulamamıştır yazmıştır filan. Ya dediler ki bu kitapları da böyle yapıyor. Birçok kitabı var. İnanın iki ciltlik bir kitabı var bir konuda. Yani birkaç daha başka kitapları da var da. Sadece bir cildine bakabildim. 226 sayfa. 226 sayfa. Aynen yani tek tük imla hataları da aynen tabi hiç bakmıyor ki düzeltsin. E, tabi bir tek isim vermeden e, yayınlamış. Helal olsun. Niye şey yapayım ki? Benim anlatacağımı o e, aktarmış. Ne güzel. De öyle değil. Ben kitaplarımda da yazdım zaten. Görmüşsünüzdür. Herkes alabilir. Ne yapabilir? İsim verse de, vermese de kopyalayabilir, yayınlayabilir. Peki niye rahatsız oluyorum? Niye anlattım bunu? Olay başka yönüyle problem. Benim o yazdıklarım o zaman kitaplaşmamıştı. CD'lerde e, idi. Adam onu ne yaptı? Makalelere geçirdi, kitaplarına geçirdi. Sonradan ben yazdıklarımı kitap haline getirdim. İyi de ben ondan çalmış durumdayım. Yani iki tane kitap var, iki ayrı kitap. Birisi A adlı adamın kitabı, birisi B adlı adamın kitabı. B adlı adamın kitabı sözgelimi 2008 yılında yayınlanmış. A adlı adamın kitabı 2011 yılında yayınlanmış. İyi de içinde yüzlerce sayfa aynı. Adamlar farklı. Yazı aynı. Kim kimden çaldı denir. Tabii sonradan kitabı çıkan kimse, daha önceden kitabı çıkan kimseden çalar. Mantık böyle. Dolayısıyla ben kendi yazımın hırsızı oluyorum. Yani bu, bu ifadeleri filan adamın eserinden çalmış bu. Diye beni gösteriyorlar. Çünkü daha sonra senin kitabın yayınlanıyor ama senelerdir CD'ler vasıtasıyla isteyen kullansın diyorsunuz. Yani kendi malınızın hırsızı oluyorsunuz. Yine de ne yapıyorsunuz? Problem etmiyorsunuz ne yapalım? Kaderde böyle kendi yazınızın hırsızı başkası da kendisinden hırsızlık yapılan kahraman konumunda oluyor. Yani alıntı yaptığına dair bir dipnotta bir isim açsa bir problem olmayacak. Evet, bunlar intihal denir. Bu da ayrı bir hırsızlık çeşididir. Tabi üniversite tezlerinde vesaire de çokça bulunur bu tür şeyler. Efendim hırsızlık kapısı açıldı, girenler çok olur. Konu da çok olur. Ee, hırsızlığın e, herinden bahsettim. Hırsızlık e, bundan sonraki devam edecek derslerimizde. Bu ahlaki zafla alakalı. Ha, saydığım hırsızlıklardan bir tanesini olsun ben yapmadım, yapmıyorum. Diyor musunuz hala? Hırsız değilim ben. Bu sözün başında çok ağır bir ifade oldu hırsızlık yapmayan diye. Diyor musunuz Salih?